Mürşitlerin Varlıklar Üzerindeki Tasarrufu Ahmet Yesevi Hazretleri, Şahı Nakşibend Hazretleri'nin mürşitlerinin yolundadır. Bizim silsilemizde, hatmemizde adı geçen Abdülhalik-i Gücduvani Hazretleri'nin de mürşidenin halifesidir. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bir öküzü varmış. Mübarek öküzün sırtına heybe asar, içine de yaptığı kaşık ve kepçeleri koyar, daha sonra bu öküzü çarşıya gönderirmiş. Öküz kendi kendine çarşıya gidermiş. Öküzün heybesinden kaşık ya da kepçe satın alanlar, ücreti yine heybeye bırakırlarmış. Biri kaşık alıp heybeye para bırakmadığı zaman öküz bakıyormuş. Adam nereye giderse peşinden gidiyormuş. Adamcağız ne zaman mal alıp da parasını vermiş ise, O zaman peşini bırakırmış. Bize bunlar şimdi hikaye gibi geliyor. Çünkü biz bu alemi hiç tanımıyoruz. Akşam olmadan öküz dergeha gelir, günlük tahsilatını verirmiş. Ahmet Yesevi Hazretleri de heybedeki paraları alır, talebeleri, dervişleri için harcar, muhtaçlara dağıtırmış. Onun adeti böyleymiş. Allah Teala bir öküzü ona hizmetçi yapmış. Öküz bir işçi gibi dergahın işini görüyormuş. Kimsede de dergahın alacağını parasını bırakmıyor. Alana kadar peşinden gidiyormuş. Rabbimiz Teala her işi yaratmaya güç yeterir. Buna imanımız bir defa tam olmalıdır. Her işi akılla çözmek mümkün değildir. Evet. Akıl büyük bir nimettir. Eğer akıl aklı selim olursa Allah Teala sevdiği için, dostunun hatrı için bize ters gelen bir işi de yaratabilir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi Bir şey yaratmak istediği zaman Onun yaptığı ol demekten ibarettir Hemen verir Yasin Suresi 36'ya 82 Onun için inancımızı doğru tutmalıyız Çünkü her işi yapan Allah Teala'dır O dilediği zaman Dilediğine eşyaya söz geçirme kudreti de verebilir Onların dileği ve isteği bizimkilere göre Allah katında daha makbuldür Diyeceksiniz ki Biz de dua ediyoruz. Niye bizimkiler kabul olmuyor? Yüce Allah insanın kalbine bakıyor. İnsanın kıyafetine bakmıyor. Fakir olup sade giyinen pek çok insan, Kamil bir zat olabilir. Duası makbul biri olabilir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, Ashab-ı Kiram arasında Bera Malik Hazretlerini misal vererek şöyle buyurmuştur. Nice saçı başı dağınık insanlar vardır ki, onlar, Bir şeyin olması için Allah'a yemin etseler, Allah onları yalancı çıkarmaz. İstediklerini verir. Onlar Allah katında böyle hatırlı kimselerdir. Çünkü duaların kabul olması için bazı şartlar vardır. Bunu iyi anlamak lazımdır. Duanın kabul olması için bazı özellikler olmalıdır. Bizim duamızda belki bu nitelikler eksik olabilir. Ama Allah dostlarında bu sıfatlar bize göre daha tamdır. Onun için duamız kabul olmuyor olabilir. Dua şartlarını taşıdığı zaman elbette ki kabul olur. Rabbimiz teala yüce kitabında bakınız ne buyurmuş. Rabbiniz şöyle buyurdu. Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.